Radyo Tiyatrosu Dehşet Girdabı Yazan Dominic Arley Çeviren Engin Büyükinal Uygulayan Tayfun Türkili Yöneten Metin Çoban Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Florence Birsen Kaplangı Honoria Neziye Becerikli Mitch Oya Küçüben Charlie Cemecan Bıçakçı Sir James Erdoğan Gemicioğlu Doktor Kamuran Yüce Noter Zihri Göktay Stephen Burçin Oraloğlu Kız nasıl doktor? İyi mışıl mışıl uyuyor Kloroform tesirini gösterdi de sana Evet sen hiç merak etme uzun bir süre uyur Güzel Uyandığı zaman nasıl şaşıracak? Onu bayıltırken bizi görmediğine eminsin değil mi? Merak etme doktor. Değil yüzümüzü tırnağımızın ucunu bile görmedik. Şansımız varmış. Kızık baygın bir vaziyette arabaya taşırken bir gören olsaydı başımız derde girerdi. Boş ver kimse görmedi ya. <gülüyor> Aman doktor sık sık kontrol et kızı. Bizi onun ölüsü değil dirisi lazım biliyorsun. Merak etmeyeceğimiz. Ben işimi bilirim. Ona koklattığım klorform bir zarar vermez. Sadece derin derin uyutur. Asıl mesele kız uyandıktan sonra ne olacak O zaman ne yapacağız Tasalanma Planlarımız suya düşerse Sen de ben de hava alırız Onu dilediğim şekilde sokacağım Göreceksin bak Öyle olsun hmm. Doktor Ona şaşılacak derecede benziyor Evet Kimse yadırgamayacak onu James Böyle olması bizim işimizi daha da kolaylaştıracak Ama hey James dikkat et Tanrım, kamyon üzerimize doğru geliyor Ceymiz! Hay aksi, Hay, deli mi bu adam be! Allah kahretsin, yasar hoş ya da uyuyor! Tanrım, çarpacak! Bize çarpacak, dikkat edeceğimiz! Elimden geleni yapıyorum Doktor! <gülüyor> oh, oh, başım, ne oldu bize? Kazayı ucuz atlattık doktor Eğer direksiyonu zamanında kırmasaydım Şimdi paramparça olmuştuk Peki Kamyona çatmadık da Ne oldu ah, Şanampola yuvarlandık Bir şeyin yok ya Yaralı filan değilsin değil mi Hayır hayır iyiyim ee, sadece korktum Ben Neredeyim oh, Ne oldu bana Doktor kız yanıyor. Bir şeyler yap gösterin açmasına mani ol Tamam tamam merak etme ona biraz daha ilaç koklattım mı tamamdır işi Ben Başım Başım çok ağrıyor Burası derisi ha, Kokla bakayım şunu Hadi hadi ha, ben, ha. Ah, Bana Bana ne oluyor ha, Tamam James, Bayıldı Yalnız başını döşemeye çarpmış Anlı kıpkırmızı Önemli mi? Yok sanmıyorum Başım öyle ağrıyor ki... ...işe nasıl gideceğim? Ama... ...ama burası neresi? Tanrım bu yatak... ...bu oda... ...ama burası benim odam değil. Kimse yok mu burada? Oh, oh, kurtuldunuz madam. Şükürler olsun kurtuldunuz. Madame mı? Kurtuldu mu? Bir şey anlayamıyorum. 15 gündür komadasınız madam. Neredeyse sizden umudu kesecektik. Komada mıydım? Neler saçmalıyorsunuz siz? Hem siz de kimsiniz? Ah unuttunuz mu madam? Ben o da hizmetçiniz, Onur yani. Ama nasıl olur? Benimle alay ediyorsunuz. Benim hizmet için filan yok. Oh, anlıyorum. Bakın madam, trafik kazasından sonra böyle oldunuz. E, zaten doktorunuz bir süre havuza bulanıklığı olacağını söylemişti. Ben ben trafik kazası mı geçirdim? E, söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Önemli değil madam. Çok şükür komadan çıktınız ya Önemli olan buydu zaten Hafızanızı nasıl olsa yine kazanırsınız Bana bakın ben ne zaman trafik kazası geçirmişim Ve ne zaman hafızamı kaybetmişim Söyler misiniz ee, Sakin olun badam daha iyileşmediniz ee, Dilerseniz doktor Bonester'i çağırayım Hayır doktor filan istemiyorum Hem bu adda bir doktor da tanımıyorum Adınız Onarya mıydı neydi Beni iyi dinleyin ben trafik kazası filan geçirmiş değilim bu bir. İkincisine gelince daha dün gece sağlamdım ve hiçbir şey içimde yoktu. Ama madem nasıl olur? Siz on beş gündür komadaydınız. Bir an için olsun gözlerinizi bile açmadınız ki. Hayır olamaz. Çok iyi anımsıyorum. Ben dün gece evdeydim. Biraz kitap okuduktan sonra da yatıp uyumuştum. Oo oh, anlıyorum madam. İnanın bana çok yakında iyileşeceksiniz Hafızanızı da tümüyle kazanacaksınız Doktorunuz öyle söyledi Çıldırmış o doktor Yalnız o değil hepiniz çıldırmışsınız Sakin olun efendim Çabuk söyleyin Çabuk söyleyin burası neresi Ben neredeyim Köşkünüzdesiniz efendim Siz bu köşkün sahibisiniz Bakın madame Yeter bana ikide bir madame deyip durma Ben madame değilim Hayatım boyunca da hiç evlenmedim Aa, Yanılıyorsunuz efendim siz saygıdeğer dul bir hanımefendisiniz. Tanrım, şimdi de dul mu oldum? Bu dulluk öyküsü de nereden çıktı? Bak, ben ne dulum ne de adamım. Adım Florence White. Anlıyor musunuz? Florence White. <gülüyor> Dedim ya, kısa zamanda hafızanızı toplayacaksınız efendim. Hepsi geçecek bunları. Tanrım, tanrım, benim hafızam yerinde. Anlamıyor musunuz? Daha aklıma yetirmedim. Adım Florence ve Alpler Caddesi'ndeki büyük bir mağazada tezgahtar olarak çalışıyorum. Ya demek öyle. Peki bu Alpler Caddesi nerede? Nerede olacak? Cenevre'de. Cenevre'de mi dediniz? Fakat burası Cenevre değil madem. Cenevre'den çok uzağız. Anlayamadım. Cenevre'de değil miyiz? İyi ama neredeyiz? Burası neresi? Söyler misiniz? Sezbur yakınlarında, büyük şahirdesiniz. Bakın. Muhakkak bir şaka yapıyorsunuz bana. Ama biraz ileri gittiniz sanırım. Hemen gidiyorum buradan. Ayağa kalkabileceğinizi hiç sanmıyorum madam. Niye kalkamayacakmışım? Ferşli değilim ya. Kalkayım da görün. A ay! ay tanrım, tanrım! Ayaklarım! Ayaklarımda duramıyorum. Yardım edin bana. Tekrar yatağa oturmam için lütfen. Söylemiştim size adam. Henüz tam anlamıyla iyileşmediniz. ...girinip aşağıya inmeme yardım edin. Bana bir taksi çağırın. Gitmek istiyorum. Anlıyor musunuz? Gitmek istiyorum. Özür dilerim efendim ama... ...görevimin dışına çıkamam. Göreviniz mi? Yani sizin göreviniz... ...beni burada tutsak etmek. Çıldırtmak mı? Öyle mi? Hayır efendim. Bakımınızla yükümlüyüm. E, tabii doktorunuzun emirlerine göre hareket ederek. Şimdi dinlenmeniz gerek madam. Yoksa... ...sakinleştirici bir iğne yapmak zorunda kalacağım. Ama... Ama bu rezalet Şikayet edeceğim sizi İlk fırsatta bunun hesabını vereceksiniz Sakin olun madem sakin olun Ben doktorunuzu çağırmaya gidiyorum Tanrım Neredeyim ben Bu insanlar kim Benden ne istiyorlar Bana niçin madem diye hitap ediyorlar Oh çıldırmak işten bile değil <gülüyor> Günaydın Nasılsınız? Siz de kimsiniz? Görüyorum ki henüz iyileşmediniz Ama zararı yok Komadan çıktınız ve önemli olan da bu zaten Size kim olduğunuzu sordum bayım İyi bakın bana adam. Anımsamaya çalışın lütfen Sizi tanımıyorum Hafızanızı çalıştırın ben yabancınız değilim Sizi şimdiye kadar hiç görmedim bayım Artık bu şaklabanlığa bir son verseniz iyi olacak Anlıyorum Bakın madem Sizdeki bu hafıza kaybı ilk olmuyor Daha önce de olmuştu Ama inanın bana zamanla her şeyi anımsayacaksınız Benim hafızam yerinde Öyle olsun madem Bana bakın bayım Burada neler olup bittiğini çok merak ediyorum Söyleyin ne işim var burada Beni buraya kim getirdi Biraz önce odama girip hizmetçim olduğunu söyleyen o kadın kimdi <gülüyor> Anlıyorum Onori her şeyi anlattı bana... ...bir takım hayaller falan gördüğünüzü de söyledi. Ne demek istiyorsunuz? Ne hayali görmüş? Dedim ya merak etmeyin adam ...zamanla hafızanızı kazanacaksınız. Beni kim kaçırdı buraya? Hiç kimse. Gitmek istiyorum buradan. Hafızam yerinde benim. Geçti kafamdaki dağınıklık. <gülüyor> Bu olan haksız. Yürüyecek durumda da değilsiniz zaten madem. Bakın, bakın, beni burada tutmaya hakkınız yok. Benim bir işim, mesleğim var. Da başında değiliz... ...polis denen, mahkeme denen bir güç vardır Cenevrede. Demek şimdi Cenevrede olduğunuzu sanıyorsunuz ha? Kuşkusuz satıcı bir genç kız olduğunuz ileri süreceksiniz Elbette. şimdi. Elbette. <gülüyor> Ama bu dediklerim doğru. Dediğiniz gibi olsun madame. Ama inanın bana bir gün hafızanızı kazanacaksınız... ...ve her şeyi anlayacaksınız. Her şeyi hem de şimdi öğrenmek istiyorum. Önce siz kimsiniz? Adım Brian Vanister. Ve doktorunuzum adam Anlayabildiniz mi? Hayır. ...bugüne kadar doktora gidecek kadar hasta olmamıştım. Sizi de ilk kez gördüğüme yemin edebilirim. Bakın madam, ...arabanızla geçirdiğiniz bir trafik kazası sonucu... ...ölümle burun buruna geldiniz. Korkunç bir beyin sarsıntısı geçirdiniz. Ama Tanrı'ya şükür bunu atlattınız. Ancak hafızanızı kazanmanız biraz zaman alacaktır. Ama olamaz bu. Bir trafik kazası mı? Hiç anımsamıyorum. Ayrıca benim arabam da yok. Anlıyorum. Unutkanlık... Geçici bir hafıza kaybının belirtileri bunlar. Geçmişi pek anımsamıyorsunuz. Tabii şimdilik. Tanrım. Tanrım deliliyor muyum yoksa? <gülüyor> Günaydın. Günaydın doktor. Sevgili hastamızın komadan çıktığını... Nasıl mıydınız Sörce'miz? Buyurun. Madamın saati iyi ama hafızası henüz yerinde değil. Tanrı'ya şükür komadan çıktı ya bu da yeter. İleride hafızasını da kazanacaktır. Eminim buna. İnşallah. E, nasılsınız madam? Tanıdınız mı beni? Merak etmeyin, sizi iyileştireceğiz Tanrıdan umut kesilmez. Yeter artık. Ne burada. Sinirlenmeyin madem Rahat bırakın beni. Tanrım, Tanrım, Ona bir yatıştırıcı vereceğim. Başka çare yok. Sakinleşmesi gerek. Bu arada gıdasına da dikkat etmelisiniz. Madam tekrar geçmiş olsun. Yeter, yeter. Yürümemdeki hafif dengesizlikten başka hiçbir şeyim yok benim, yok. Beni anımsamaya çalışın lütfen. Adım James Gillespie. <gülüyor> Bana sonsuz itimadınız vardır. Ne falan? Ne falan? Sizi yalnız bırakmamı mı istiyorsunuz? Evet, başından gide. Düşünmek istiyorum. Pekala, çağıracak olursanız gelirim. Şimdilik dek hoşça kalın Eğer rahatsızlığınız artarsa lütfen çağırın. Onu oraya haber vermeniz yeter. <gülüyor> Kim bunlar? Burası neresi? Ben neredeyim? Deli olacağım. Yoksa bütün bunlar bir düş mü? Giraydın mı Ne istiyorsun on oraya? Umarım bu sabah kendinizi daha iyi hissediyorsunuzdur. Ayoyoyoy. Ay, ay. Yatağınızdan kalkmayın efendim. Kımıldamayın lütfen. Karışmayın bana. Siz, sizler beni delirtiyorsunuz. Mahvediyorsunuz. Sinirlerim bozuldu. Şu o kadar karışık ki. Tanrım. Oh, ağlamayın adam. Artık iyileşmek üzeresiniz. Eski gücünüzü kazandığınızı da göreceksiniz. Her şey eskisi gibi olacak. Onur ya, emriniz değil madem. Söyle bana Onur ya. Kaç yaşındayım? 25 yaşındasınız madem. Çok şükür yaşımda bir değişiklik olmamış Gerçekten de o yaşlıyım ben Çok da güzelsiniz madam. Peki adım ne benim Adınız Dora madam. madame Dora Leighton mı Çok tuhaf Nasıl olur Öyle Peki Akrabaların filan var mı Bildiğim kadarıyla hiç kimseniz yok efendim Üç yıldır dursunuz Kocanız sizden hayırlı yaşlıydı ...bir kalp krizi sonucu ölmüştü... ...anımsayabiliyor musunuz? Yok hayır Onur ya... ...e peki çocuğum olmamış mıydı? Oh, hayır efendim... ...çocuk sevmediğiniz için istememiştiniz. <gülüyor> Bunlar nasıl gerçek olabilir? İyi ama ben Florence değil de... ...Madame Laytonsam. ...bunu nasıl unutabilirim? Yok yok hayır hayır... ...çok saçma bir şey bu. Bakın madame... Bunu hiç düşünmeyin. <gülüyor> Sizler hepiniz delirmişsiniz. Sen doktor, bilmem ne. Hepiniz kafayı üşütmüşsünüz. Madame, Ama ben daha delirmedim. Anlıyor musunuz? Delirmedim. Çok şükür aklım başımda. Bakın. Siz sandığınız gibi Florence değilsiniz. Adınız Dora Layton'dur. Hem bu yörenin bütün saygıdeğer aileleri de sizi tanırlar. Tamam. Sana şükürler olsun. Buldum. Buldum. Ne buldunuz Madam? Bir kanıt. Bak ya, bak bak şu parmağımı görüyor musun? Bak bak ee, Evet görüyorum efendim ne olmuş? Baş parmağımda bir yara izi var değil mi? Görüyor musun o izi? Evet görüyorum madam. E, fakat bunda bu kadar şaşacak ne var anlayamadım Anlamıyor musun ya? Bu parmağımdaki yara izi yıllar öncesine aittir Ekmek keserken olmuştu Gayet iyi anımsıyorum Hem de e... yanılıyorsunuz madam Layton Ne demek yanılıyorum? Bu yaranın nerede ve nasıl olduğunu Benden daha mı iyi bileceksiniz yani? Parmağınızı bundan 3 yıl önce noteriniz Bay Apple'ın bahçesinde gül toplarken kesmiştiniz madame Hatta kanı gördüğünüz zaman bayılmıştınız Gül toplarken mi? Bunu söylediğin doğru mu onar ya? Evet madam. Bu gerçeği noterinizden hatta karısı ve oğlundan bile öğrenebilirsiniz Ama nasıl olur? Ben ekmek doğrarken parmağımı kesmiştim Dün gibi anımsıyorum Her şey o kadar karışık ki Söyle bana Onar ya. Gerçekten İngiltere demeyim? Evet madam. Wilshire'da malikanenizdeyiz. Bütün bunlar beni çıldırtacak. Düş görür gibi. Sabırlı olun madam sabırlı olun. Sir James de doktorunuz ellerinden geleni yapıyorlar. Şey Sir James nerede oturuyor? Nerede olacak madam? Tabii ki burada bu köşte oturuyor. Ne sıfatla? Oh madam. Siz gerçekten her şeyi unutmuşsunuz. Sir bu evde ne sıfatla bulunduğunu Unuttunuz mu e, Evet öyle e, Daha doğrusu bilmiyorum ki unutayım Kendileri sizin mali danışmanınız ve yöneticinizdir Evet anlıyorum İzninizle madem Eğer bana gereksinme duyacak olursanız Zile basmanız yeterli Peki git on oraya Artık uyuyacağım Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Korkmayın madam benim sözcemiz. Ne istiyorsunuz? İçeri girmeme izin verin lütfen. Peki girin. Madam inanın sizi bugün çok daha iyi gördüm. Evet fena değilim. Kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Yakında daha iyi olacaksınız. Size bir şey soracağım sözcemiz. Emrinizdeyim madam. Onar yanın bana söylediğine göre. Benim yani madame Leighton'ın Vekil harcıymışsınız doğru mu? Evet Madam. Kocanız öldüğünden bu yana Mülkünüzün idaresini bana bırakmıştınız Bu güvene layık olduğum için onur duyuyorum Şey Ben gerçekten zengin miyim? Bu konuda hiçbir kuşkunuz olmasın Madam. Düzenli biçimde gelir getiren mülkleriniz var Bunlara ait hesaplar tarafımdan Titizlikle tutulmaktadır e, Kısacası çok mu zenginim söyleyeceğimiz? Evet Madam çok zenginsiniz Hadi make öyle. Çayınızı getirdim madem. Ah, teşekkür ederim Onurya. İşinizle bana ihtiyacınız olursa haber gönderin lütfen. Peki soracağımız Kendinize iyi bakın madem. Güle güle sorarız. Bugünkü tarih nedir Onurya? 23 Haziran Cuma madem. Ne? 23 Haziran cuma mı? Evet madem. Ama ama neden sarardınız birden bire? Olamaz. Ben ben Cenevre'deki son günüm 8 Haziran'dı. Evet evet, iyi anımsıyorum tarihi. Madam madam iyi misiniz? Ama nasıl olur bu? Evimde uyumuştum ve ertesi günü gözlerimi açtığım zaman kendimi burada buluyorum. Ama ular ya. Lütfen bir daha söyler misin bugünkü tarihi? Ee, şey, 23 Haziran cuma mı madem? Demek ki bütün bunların üzerinden on beş gün geçti ha? Ne dediniz Madam? E, hiç hiç on ya. Şey, kesin olarak ben ne zaman aklımı yani dediğiniz gibi bir trafik kazası geçirdim? E, sanırım dokuz Hazirandım Madam. Emin misin bundan onar? Elbette Madam. Şey, e, dilerseniz başka konuya geçelim. Yani ben burada on beş gündür komada mıydım? Öyle mi? Evet Madam. Anlayamıyorum. Her şeyi o kadar karanlık ki. Bütün bunlara inanmak çok zor Henüz iyileşmediniz madam. Kendinizi bu tür düşüncelere kaptırmayın Hem biliyor musunuz madam, Bir iki güne kadar parkta da dolaşabileceksiniz Açık hava size iyi gelecek ha, Buna sevindim Onor ya Zira burada kapalı kalmak pek hoşuma gitmiyor Sonra yakın dostlarınızı da görebileceksiniz Hepsi de sizi çok özledi Benim dostlarımda mı var Onor ya O tabi Siz bu yörenin en saygıdeğer hanı mısınız Peki dostlarım var da neden hiçbiri ziyaretime gelmiyorlar ee, Şey e, Hastalığınız süresince doktor ziyaretleri yasaklamıştı madam. Peki ya şimdi bu yasak kalktı mı on oraya Bu sizin iyileşmenize bağlı madam. Sanırım birkaç gün sonra daha da özgür olacaksınız Peki on oraya artık gidebilirsin Yalnız kalmak istiyorum Nasıl isterseniz madame Tanrım nedir bu olanlar ben kendi halimde yaşayan fakir bir kızken... ...bir gece içinde zengin bir madam oluyorum. Olamaz. Bütün bunlar bir düş. Uyuyacağım ve gözlerimi açtığım zaman... ...her şey eskisi gibi olacak. Eminim buna. Of, başım yine dönüyor. Of, kafam çok dağınık. Toparlayamıyorum kendimi. Doğa. Tanrım nihayet geçici de olsa özgürlüğe kavuştum. Kim var orada? Kimsiniz? Ha, siz miydiniz madameyeti? Sen de kimsin? Ben burada hizmetçiyim efendim. Bayan Onorya'nın yerine bakıyorum. Bugün kendisi izinli Ah Evet anlıyorum. Bir şey mi istiyorsun? Senin adın ne? Mitch efendim. Hmm, tamam Mitch. gidebilirsin. Peki efendim eğer yardıma gereksinme duyarsanız beni çağırın. Tamam tamam çağırırım. Merhaba Siz de kimsiniz Ne o beni tanımadınız mı Madam Layton Ben yandaki köşkün bahçıvanıyım ee, Öyle mi Hı -hı. <gülüyor> Nasılsın bakalım iyi misin bari ee, İşte biraz <gülüyor> Biraz zayıflamışsın ama ee, Şey evet hastalıktan olacak ee, Kazayı ucuz atlatmışsın Görenler söylüyor araban hurda olmuş O akordeon gibi arabanın içinden doğrusu Saç çıkman mucize Ne arabası ha, Evet evet ne yapalım ölmedik işte Charlie <gülüyor> En kısa zamanda şişmanlamaya bak Bol bol biftek yiyip birkaç güne kalmaz Eski haline dönersin Peki Charlie tavsiyelerini tutacağım <gülüyor> Bırak şimdi bu ciddi kadın numaralarını Ben seni iyi tanırım Bak Charlie Benle Başver. Çekil, çekil diyorum <gülüyor> sana. Dokunma bana ee, Yanına geleyim mi Hayır olduğun yerde kal Niye Bizi görmelerinden mi korkuyorsun yoksa Küstah seni. defol çabuk <gülüyor> Anlaşıldı anlaşıldı yanına geleyim de teselli edeyim seni Hayır <gülüyor> Hadi hadi Kollarıma gel gel bakayım Allah kahretsin seni <gülüyor> Bırak diyorum bırak beni alçak adam için Bu kadar aksisin anlayamadım Şimdi görürsün <gülüyor> Bu senin aklını başına getirir Demek öyle ha Bana vurdun Defol buradan çabuk defol Göreceksin bak bunun acısını senden çıkartacağım bir daha bana dokunmaya kalkma Sonra senin için fena olur Paralarında yerin dibine batsın Sen de Görev için bak rezil edeceğim seni Saygıdeğer asil madame Kes sesini Defol Madame, madame Çabuk git buradan çabuk Gidiyorum ee, ama gene görüşeceğiz Senin Charlie'e her zaman ihtiyacım var Anlıyor musun Madam, lütfen nerede olduğunuzu söyler misiniz ee, Çardan arkasındayım Merak etme buradayım Başınıza bir şey geldi diye öyle korktum ki Başıma ne gelebilir ki Şey biliyorsunuz Hastalığınız geçmiş değil Yorulup bayılırsınız diye korktum Korkmam hiç iyiyim Ama niye renginiz sapsarı Şey sanırım biraz yorulmuş olacağım Hem sonra titriyorsunuz da Hemen yatağınıza yatın ben de doktorunuzu çağırıyorum Hayır doktor filan istemiyorum Ama, madem. Yeter mi hiç emrediyorum sana Doktora haber vermeyeceksin Peki efendim nasıl isterseniz Seninle biraz konuşmak istiyorum Mich. Benimle ne konuşacaksınız efendim? Bana soru sormam hiç. Ve benim emrimde olduğunu da unutma. Şey, bakın madam, sizin emrinizde olduğumu pek sanmıyorum. Anlayamadım. Beni işe süreceğim saldım adam. Bana emirlerine uymadığım takdirde işten atılacağımı söyledi. Anlıyorum Mich. Yani bana küçük bir yardımda bulunmayı kabul etmeyecek misin? Nasıl bir yardım ee, İzinli gününde kasabaya gittiğinde sana vereceğim mektubu postaya atarak. Eğer söyleyeceğim sizin verirse memnuniyetle yo, yaparım yo, madem. Bunu kimsenin bilmesini istemiyorum. Söyleyeceğimizden izinsiz yapamam efendim. Peki ama maaşından başka fazladan para teklif etsem? Hayır efendim çok üzgünüm ama yapamam. Eğer bu duyulursa işten atılırım. Bu da aç kalmam demektir. Üstelik bu durumdayken sizden para alamam. Yani normal olmadığım için mi diyorsun? Sana benim hafızamı kaybettiğimi mi söylediler hiç? Madam, bakın ben Evet, hiç anlıyorum seni. Lütfen beni bağışlayın Madam. Tamam, hiç gidebilirsin. Oldukça ilginç. Bahçıvan Charlie bile beni yatırkamadı. Tamam. Yoksa ben gerçekten Madam Layton'mıyım? Küştüklerin dediği gibi trafik kazası geçirerek hafızamı mı kaybettim? Yok yok hayır. Bunu kafamdan atmalıyım. Hem sonra bahçıvanın sırnaşıklarına ne demeli? Gülmekten oh, başıma ağrılar girdi. Uyanın madam. Sen misin Onur ya? Ne istiyorsun? Kalkın lütfen. Size bir şey söyleyeceğim. Saat kaç? Sekiz madam. Uyumak istiyorum onlar ya. Beni bir saat sonra kaldırın lütfen. Hayır kalkmanız lazım madam. Saat dokuzda kasabaya gideceksiniz. Kasabaya mı? Bu sabah mı? Evet efendim. Söreceğim size eşlik edecek. Orada eski dostlarınızı göreceksiniz. Kimmiş bu eski dostlarım? Anımsamıyor musunuz madam? Noter ve eşi sizi görmek istiyorlar. Bugün kendimi pek iyi hissetmiyorum Yarın gitsek olmaz mı? Olanaksız bu madem Çünkü kendilerimle bugün için randevu verildi Peki on oraya peki 15 dakikaya kadar hazır olup aşağı inelim. Peki efendim Söreceğimse söylerim Bu ziyaret benim için bir kurtuluş umudu İlk kez kökten ayrılıyorum Belki de bana yardım edecek birini bulabilirim orada Bayan Gertrude Epli'yi anımsıyor musunuz bana? Pek değil. Peki yan oteri? Tanımıyorum bile. Görünce tanırsınız. Kendisi filateristtir. Size koleksiyonunu göstermişti. Küçük çocukları Lewis'e gelince meziyetleri olan bir delikanlıdır. Evet. Ha geldik işte. Hmm. İyiminize yardım edeyim madem. Teşekkür ederim söyleyeceğiniz. Rica ederim. Buyurun. Doğru. Hoş geldin seni çok özlemişti Bay Epli bu adam madem kendisi noterdir Evet anlıyorum ee, Nasılsınız Seni çok iyi gördüm Dora Tanrı'ya şükür ki kazayı ucuz atlatmışsın Hem sonra doktorunca çok yetenekliymiş Seni kısa zamanda iyileştirmiş Aa, Evet öyle İçeri geçelim kapı önünde niye duruyoruz Bana izin verirseniz gireyim biraz işlerim var da Nasıl isterseniz Hoşça kalın madem akşam üzeri sizi almaya gelirim Güle güle söyleyeyim ee, Dora nasılsın bakalım İnan karım da ben de geçirdiğin o trafik kazasından o kadar çok üzüldük ki anlatamam. Hatta seni ziyaret etmek istedik ama doktorun izin vermedi. Hafızanın hala yerine gelmediğini, baş ağrıları çektiğini söyledi. Ah oh, teşekkür ederim biraz iyi sayılırım ama daha kendimi tam anlamıyla toparlayamadım. <gülüyor> Kolay değil tabi. Yakında daha da iyi olursun. E, Gertrud nerede? Ne zaman göreceğim onu? Bilirsin, hazırlanması zaman alır. Birazdan yanımıza iner. İstersen gül bahçesini gesem, bilirim gülleri çok seversin. Aa, evet tabi, iyi olur. <gülüyor> ben de Gertrude geldiğini haber vereyim Peki. Tanrım, Bay Apple bile beni yatırkamadı. ...samimi bir şekilde Dora diye hitap etti. Ama... ...ama ben mi yanılıyorum yoksa? Yoksa bütün bu insanlar bir şebekeye mi dahil? Niyetleri benimle alay etmek mi? Yoksa bir çıkarları mı söz konusu? Bilemiyorum. Hiçbir şey bilemiyorum. Oh tanrım. En iyisi bahçeye çıkıp hava alayım. Gerçekten de çok güzel bir bahçeymiş. Şu güllerin güzelliğine de diyecek yok. Merhaba Çiçeklere mi bakıyordunuz Evet ah, siz de kimsiniz Adım Stefan Yandaki evin tek oğluyum. Şey iyi ama burada ne işiniz var Bay Apple'ın oğlu Leves arkadaşımdır Onu görmeye gelmiştim ee, Sanırım evde yok Önemli değil zaten canım sıkılmıştı da ee, Şey bayan adınız neydi Adım mı Bilmiyorum Daha doğrusu adımın hangisi olduğunu bilmiyorum başlayın beni ama sizin kaç tane adınız var İnsan hiç adını bilmez mi Bakın adınız neydi unuttum. Stephen. Bakın Stephen, bildiğim kadarıyla adım Florence. Florence White. Ama burada herkes bana Dora Layton diye hitap ediyor. <gülüyor> Madam Layton. Peki hangisi doğru bunun? Florence mı yoksa Dora Layton adı mı? Dedim ya bunu ben de pek iyi bilmiyorum dostum. Bakın çok esrarlı konuşuyorsunuz. Doğrusu beni pek şaşırttınız. Anlamıyor musunuz? Adım Florence. Bunun doğru olduğuna her şeyin üzerine yemin edebilirim. Bu yere de herkes bana Madame Layton diyor. Buna ne diyeceksiniz bakalım? Şey, doğrusu çok karışık bir iş. Siz Madame Layton olmadığınızı iddia ediyorsunuz, ama herkes bunun aksini söylüyor öyle mi? Maalesef öyle. <gülüyor> Sanırım sizin sinirleriniz biraz bozuk. E, hava ne kadar güzeldi. Tanrım, yoksa yoksa siz de mi deli olduğumu sanıyorsunuz? Evet, evet. Eninde sonunda muhakkak deli olacağız zaten. Niyetleri de bu galiba. Bağışlayayım adam Florence, e, size Florence diye mi hitap edeyim? Fark etmez. Artık bunu ben bile bilemiyorum. Florence miyim yoksa madam Layton miyim? Nasıl isterseniz öyle söyleyeyim. Size yardım edebilir miyim? Yardım mı dediniz? Doğru mu? Yani gerçekten bana yardım etmek istiyor musunuz? Evet. Tabii siz isterseniz. Ah oh, Stefan... Bağışlayın. Sizi ön adınızla hitap ettim de... ...böylesi daha samimi oluyor. Tabii Florence. Bana adımla hitap edebilirsin. Stefan şey... ...yok. Yok bir şey yok. Ama şaşırtıyorsunuz beni. Tam bir şey söyleyecektiniz sonra vazgeçtiniz. Neden? Bilmem ki. Sizi bu işe karıştırmak ne derece doğru. Bakın Florence. Başınızın dertte olduğuna yemin edebilirim. Evet. Sizin yardıma gereksinmeniz var. Eminim bunu. Anlatın bana her şeyi. Ben, ben Wilshire Malikanesi'nin sahibesiyim. Daha doğrusu öyleymişim. Niye? Siz emin değil misiniz buna? Bilmiyorum. Malikane'nin hizmetçisinden, yöneticisine varıncaya kadar... ...hatta noter bile bana Madame Leighton diyorlar. Ama siz Florence olduğunuzu ileri sürüyorsunuz değil mi? Evet. Çok karışık bir mesele. Malikane'nin sahibi olmakla birlikte orada hapis gibiyim. Hapis mi? Neden? Biraz daha bilgi verebilir misiniz Şey şu anda olanaksız İçinde bulunduğumuz bu yerde daha fazla konuşamam O halde başka bir yerde buluşup konuşsak olmaz mı Oh daha iyi olur sanırım Dilerseniz yarın malikaneye gelirim. Yarın olur Yarın sizi bekleyeceğim Saat tam üçte Yalnız bizi kimsenin görmemesi gerek Onun için evin arkasındaki meşe ağacın altında buluşalım Bana güvenebilirsin Florence İnşallah Stefan Zira şu anda sizden başka güvenecek hiç kimsem yok mu? Merak etmeyin Başlayayım beni Florence ama niye titriyorsunuz? E, e, bilmiyorum belki de doktorun verdiği ilaçlardandır. Doktorun size ne ilaçları verdiğini biliyor musunuz? Hayır hiç dikkat etmedim. Neden sordunuz? E, sadece merak ettim. Ama uyuşturucu olduklarını sanıyorum. Doğa neredesin içeri gel Gertrud seni bekliyor. Ah, artık gidin Stefan... yani sizi saat tam işte meşe ağacın altında bekliyor. Merak etme Florence geleceği. <Gülüyor> Gelmesi gerek Mutlaka gelmesi gerek Bana yardım edecek tek insan o İyi günler İşte geldim Siz miydiniz Stefan Birden korktum Niye? Yoksa gelmem diye mi korktunuz Belki de Geçiktiğim için özür dilerim Evet Florence. Söyle bakalım senin için ne yapabilirim? Bakın Stephen. Dün gece odamda herkes uyuduktan sonra iki tane mektup yazdım. Kimlere yazdınız? Bir tanesi Florence White'a. Yani kendime. Nasıl yani? Kendi adınıza mektup mu yazdınız? Evet öyle Stephen. Ee, neden? Emin olmak için. Ben gerçekten Florence miyim? Yoksa yürü sakinlerinin iddia ettikleri gibi Madame Leighton miyim? Bunu kesin olarak öğrenmek istiyorum. Anlıyorum. Peki ya ikinci mektup? Onu kime yazdınız? E, Akkerman adlı yaşlı bir pansiyoncu kadını. Kimdir bu Akkerman? E, Florence onun evinde pansiyoner olarak kalıyordu. Çok iyi bir insandır madem Akkerman. Peki Florence'ı anımsıyorum bakalım. Hem kız onun yanından uzaklaşalı ne kadar oldu? E, 15-20 gün sadece. E, o halde anımsar. E, tabii Akkerman'ın vereceği cevabı çok merak ediyorum. Tabii Florence'ınkini de. Verin mektuplarınızı. Merak etmeyin merak etmeyin. Hemen postaya atacağım. Çok teşekkür ederim Stefan. Florence. Evet Stefan. Florence de hala esrarlı bir hava var. Aslında söylediklerinden bir şey anlamak o kadar güç ki. Ama ben... Adının Florence olduğunu iddia ediyorsun. Ama gerek köşktekiler... ...gerekse yöre halkının... ...seni Madame Leighton olarak bildiğini tanıdığını söylüyorsun. Öyle değil mi? Evet öyle. Hepsi bu kadar mı? Şey evet yani öyle. Hayır Florence... Senin sadece adının Florence olduğuna inanıyorum Ama hala benden bazı şeyler saklıyorsun eminim bunu. Yanılıyorsun Stefan Kimsin nereden geldin Adının Florence olduğunu nereden biliyorsun Niye Madame Leyton olmadığını iddia ediyorsun Yeter Stefan Görüyorsun ya Florence Daha bilmediğim bir sürü şey var Sorularım yanıt bekliyor <gülüyor> Ağlama Florence Ağlamak bir şeyi düzeltmez Sorular mı yanıtlanmayacak mısın? Ay, ama zamanı gelince yanıtlarım. İnan bana Stefan. Öyle olsun Florence. Kızma bana Stefan. Daha fazla açıklamada bulunamam sana. Demek ki daha bir müddet bekleyeceğiz, öyle söylem. Öylesine yalnız ve tutsak edilmiş bir haldeyim ki inanmazsın buna. Gerçek mi söylüyorsun Florence? Evet Stefan. Gerçeği söylüyorum sana. Şey Florence Gün sana aldığın ilaçların ne olduğunu sormuştum e, Evet anımsıyorum Ama ilaçların adını bilmiyorum Peki doktoruna soramaz mısın? Neye yarar ki? E, e, baksana ellerin nasıl titriyor Acaba bunun içinde ilaç alıyor musun? E, sanmıyorum Verilen ilaçlar sadece uyuşturucu O halde doktor değiştir Başka bir doktora gözük Bu olanaksız bir şey Stephen Zira söyleyeceğimiz bu düşünceme karşı çıktı. Şu mali danışman mı? İyi ama neden karşı çıktı? Sir Doktor vensterın beni iyileştirecek... ...en bilgili bir uzman olduğunu söyledi. Benim durumumu en iyi o biliyormuş. Beni defalarca tedavi etmiş. Peki senin rahatsızlığın ne Florence? Bunu ben de pek bilmiyorum ama... ...son olarak bir trafik kazası geçirmişim. Sonra da hafızamı kaybetmişim. Bendeki bu hafıza kaybı sık sık olurmuş... ...ve her seferinde de... ...beni aynı doktor tedavi edermiş. Anlıyorum. Bak Florence... ...dün... Senden sonra kısa bir soruşturma yaptım Doktor Venister'ın senden başka hastası olmadığını öğrendim Nasıl yani Ne demek istiyorsun Demek istediğim Doktor Venister Bu yörede bugüne kadar hiç kimseyi tedavi etmemiş Ama kendisi bu kentte oturmuyor mu Hayır Florence Doktor sizin köşkün bahçesindeki bir evde oturuyor Köşkün bahçesinde ev mi var Evet Yoksa bunu bilmiyor muydun şey, Hayır bilmiyordum Daha doğrusu unutmuşum Anlıyorum Küçük hafıza bulanıklıkları bunlar Ama yine de sizin için en iyi olanı Başka bir doktora gözükmeniz Dilersen sana birini tavsiye edebilirim Stefan yoksa Yoksa sen de mi benim deli olduğumu sanıyorsun Oldu Bağışla beni Florence ama geçici de olsa Hafıza kaybına uğradıysan bir psikiyatriste gözükmen şart Ama Stefan Benim hafızam yerinde Bunu sadece köştekiler kabul etmiyor Anlıyorum Florence Ama bundan sen de emin değilsin Nasıl adından emin değilsen bu da öyle. Onun için tavsiye edebileceğin bir doktora gözükmende yarar var. Peki Stefan ama buna izin vereceklerini hiç sanmıyorum. Onların iddia ettiği gibi bu köşkün sahibiysen... ...hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Seni uşakların yönetecek değil ya. Bilmiyorum Stefan hiçbir şey bilmiyorum. Ne olur bana daha fazla bir şey sorma. Madam <Gülüyor> <Sessizlik> Raitin! <Gülüyor> <Gülüyor> Tanrım bu sörçeği misin? Gardiyanlarımdan sadece birisi. Ne olur buradan uzaklaşın Stefan. Sizi görmesini istemiyorum. Korkma Florence gidiyorum. En kısa zamanda gene görüşeceğiz. Madam orada mısınız? E, evet buradayım. Söyleyeceğimiz. Biraz önce kiminle konuşuyordunuz? E, hiç. Ben ben kimseyle konuşmuyordum. Ama ben bir ses işitmiştim. E, benim sesimdi. E, kendi kendime konuşuyordum. E, Konuşmamda yasak değil ya. Duyduğum ses bir erkek sesiydi Madam. Lütfen bana konuğunuzun adını söyler misiniz? Söreceğimiz. Sizden nefret ediyorum. Benim emrim altında olduğunuzu unutmayın. Bana öyle sorular sormak hakkını size kim veriyor? Ben sizin için en iyi olanı sizden daha iyi bilirim. Biraz önce yanınızda bir adam vardı. Eğer adını bilmiyorsanız tarif edin bana. Beni rahat bırakın lütfen. Kimdi o adam? Niçin gelmişti? Yanılıyorsunuz. Burada adam falan yoktu. Yalan söylemeyin bana adam Layton. Kimdi o konuştuğunuz adam? Of bırak. Şimdi o ne istiyordu Stan Adam filan yoktu Duvarın dibindeki çocuklarla konuşuyordum Bahçeye girmek isteyince onları kovmak zorunda kaldım Yalan söylüyorsun Burada hiçbir çocuk bizim köşkin etrafında dolaşmaz Bakın madam, Henüz aklınız başınızda değil Bir keresinde de köşkten kaçmış önüne gelene Üç çocuğu öldürdüğünüzü ve hapishaneye gitmekte olduğunuzu söylemiştiniz Kim ben mi Ben mi yapmışım bunları Evet siz yapmıştınız Allah'tan sizi çabuk bulmuştuk da bir felaketten, skandaldan kurtarmıştık. Hiç anımsamıyorum böyle bir şeyi. Anımsamazsınız tabii. O zaman da geçici bir hafıza kaybına uğramıştınız. Demek ki ben arada sırada korkunç şeyler uyduruyorum öyle mi? Hem de en gariplerini. Şimdi söyleyin bakalım. Biraz önce kiminle konuşuyordunuz? Söyledim ya. Kimseyle konuşmuyordum. Duvarın üzerine çıkan çocukları kovalıyordum sadece. Öyle olsun madam. Bundan böyle her hareketiniz göz altında tutulacaktır Beni çağırtmışsınız Sir James Evet Charlie Epidir seninle alışveriş etmedik değil mi? Öyle bir şey mi var? Var ya Bugün öğleden sonra Madam Layton'ın kiminle görüştüğünü biliyor musun Charlie? Şey bilmem ki Hadi hadi Charlie nazlanma Eğer biliyorsan söyle Merak etme seni boş gönderecek değilim ah. İstediğim parayı vereceğim O halde mesele yok Konuş bakalım Bizim Madam'ın esrarengiz konuğu kimdi? Adını bilmiyorum ama kendisini gördüm Ya Nasıl biriydi? Genç mi, yaşlı mı? Gençti. E, uzun boylu, yakışıklı, esmer bir gençti. E, daha önce gördüğümü hiç sanmıyorum. Demek gençti ha? Hı hı. Peki, ne konuştuklarını duyabildin mi? Hayır efendim. E, daha doğrusu hepsini duyamadım. Duyduklarını anlat yeter. Sanırım Madame Leighton o gençten yardım istiyordu. Anlatırken çok heyecanlıydı. Böyle bir şeyden korkuyormuş gibi bir hali vardı. Peki, adı meçhul o genç. Ne söylüyordun? Madama kendisine güvenmesini söylüyordu efendim Peki daha başka Başka bir şeyler daha duyabildin mi Charlie Hayır Sir James bütün duyduklarım bu kadar Sağol Charlie Bu kadar da yeter bana Demek öyle ha, madam bir şeyler karıştırmaya başladı Evet doktor, anlaşılan senin doktorluğun pek bir işe yaramadı Merak etmeyeceğimiz, yarar Benim kontrolüm altındaki hastanın aykırı davrandığı bugüne kadar görülmemiştir Öyle ama kız madam olduğuna bir türlü inanamıyorum. Birkaç seans sonra inanır, görürsün bak Hem de öyle bir inanır ki patronluk taslamaya kalkıp bizi bile köşten kovmaya kalkar <gülüyor> <gülüyor> Merak etme doktor, hele o günler gelsin de Önce sen onu bir psikiyatrist olarak kişiliğine inandır... ...sonra gerisini bana bırak. Bakalım cazibe ve dayanabilecek mi? Ondan hiç kuşkum yok James. <gülüyor> Madame'ın buluştuğu gencin adını öğrenemedik. Ama her türlü tedbiri aldık. Bundan böyle Dora'nın bahçeye çıkmasını... ...başkasıyla görüşmelerini yasakladım. İyi yapmışsın. E, saat kaç? Gece yarısına birkaç dakika var. İyi. adam uyumuştur. Odasına gidip seansa başlayabiliriz. Gördüm Florence Sana neler yaptıklarını gördüm İnan bana korkunç bir şeydi bu Tanrım ne yaptılar bana Kim yaptı O doktor olacak soytarıyla Mali danışmanın olacak Sir James denilen aşağılık adam Ne yaptılar bana Stephen Kötü bir şey mi Anlatacağım Florence Ama önce sen anlat bana her şeyi Hem de hiçbir şeyi saklamadan en küçük ayrıntılarına kadar anlat Peki anlatayım Stephen Adım Florence Vahit 25 yaşındayım ve Cenova'da bir mağazada tezgahlar olarak çalışıyorum. İşte benim öyküm bu Stefan. İnanmak zor ama yemin ederim ki anlattıklarımın hepsi de gerçek. Sana inanıyorum Florence. Bana karanlık gelen bazı olaylar yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya başlıyor. Hafızanın da tam olarak kazandığına inanıyorum. Nedir o karanlık olaylar? Bak Florence. Tanıştığımızda da söylediğim gibi adım Stephen. Stephen Bund. Polisim ben. Ne? Polis misin? Evet. Ama, ama bunu niye bana daha önce söylemedin? Bir faydası olmazdı ki. Hem böylesi daha iyi Florence. Polis olduğumu öğrenseydin işleri karıştırabilirdin. Hangi işleri? Burada neler oluyor anlatır mısın? Anlatayım. Sizin bu yöredeki herkesin Sir James dediğiniz adam... ...aslında dolandırıcıdan başka bir şey değil. Tanrım, yani Sir James sabıkalı bir dolandırıcı mı? Evet Florence, öyle. Yalnız o değil. Doktor Venister denen şaklaban da öyle. Doktor da öyle. Peki onun suçu ne? Doktor, branşında oldukça başarılı bir psikiyatristir. Ancak mesleğini kötüye kullanan doktor... ...tedavi ettiği hastalarının sırlarını öğrendikten sonra... ...onlara şantaj yaparak parasızdırırdı. Bu yüzden elinden diploması bile alınmıştı. Korkunç bir şey ahlaksızlık mı? Doktor elinden diploması alınınca işsiz kalmış. Sonra da kendisi gibi bir dolandırıcı olan Sir James'i bulup... ...buraya köşkeye yerleşmiş. Peki bütün bunları sen nereden öğrendin? Ben bir aydır bu kasabadayım Florence. Kendine Sir James dedirden o adamla doktorun köşke kapılandıkları... ...duyulunca görevli olarak buraya gönderildim. E, peki bir şeyler öğrenebildin mi? Aslında seni tanıyıncaya kadar pek bir şey öğrenememiştim. Peki beni tanıdıktan sonra neler öğrendin? Seni tanıdığım gün bana gerçek adının ne olduğunu bilmediğini söylemiştin. Bu yöredekilerin Madame Dora Layton diye hitap ettiğini ama gerçek adınınsa Florence Wilde olduğunu söylemiştin. Anımsadın mı? Tabii. Hatta bundan emin olmak için de kendi adresime bile mektup yazıp atman için sana vermiştim. Zaten gerçeği de o şekilde öğrendim Florence. Mektubu açıp okudum. ...senin adresine telgraf çekip kısa yoldan yanıtını aldım. Yanıtta ne diyordu Stefan? Florence Wilde'nin 20 gün önce kimseye haber vermeden adresinden ayrıldığı yazılıydı. Tanrım demek ki... Evet Florence, böylelikle senin gerçek kimliğin kanıtlanmış oluyor. Demek ki ben gerçekten Florence'ım ha? Tanrım çok şükür artık içinde hiçbir kuşku kalmadı. Evet ama sana niçin madame yahut da Dora Layton diye hitap ediyorlardı? oldukça ilginçti. Bunun da bir cevabı olması gerekiyordu. Sahi öyle ya. Niye benim adam Leighton olarak tanıyorlardı? Soruşturunca Dora Leighton diye soylu bir kadının var olduğunu öğrendim. Yani yani gerçekte de Dora Leighton diye biri mi varmış Stephen? Evet Florence. Hem de bu köşkün gerçek sahibi. Dora Leighton'in kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksın. Beni korkutuyorsun Stephen. Korkma Florence. Madam Dora Leighton. Senin kız kardeşindi Ne Dora Leighton benim kız kardeşim mi Ama Stefan Benim hiç kimsem yok ki Annemle babam ben küçükken ölmüşler Dora Leighton senin ikizinmiş Florence Resmini bile buldum Heh, İşte bak burada <gülüyor> Tıpkı sen aranızda en küçük fark bile yok oh, Tanrım Hiçbir şey anlamıyorum Her şey o kadar karışık ki Yıllar önce olmuş bu Anneniz sizi doğururken ölmüş Babansa o sıralarda güç durumdaymış. İkinizi de ayrı ayrı kimselere evlatlık olarak vermiş. Kısa bir zaman sonra da ölmüş. Şey gerçekten de beni Avustralya'da bir aile büyütmüş. Ama kız kardeşimin varlığından haberi bile yoktu. Nereden bileceksin? Belki de siz o sıralarda bir yaşında bile yoktunuz. Neyse. Dora senden daha şanslı olacak ki... ...yanlarına evlatlık olarak girdiği aile bir İngiliz zenginiymiş. Dora da bu sayede kendisinden... ...bir hayli büyük zengin bir iş adamıyla evlenmiş. E peki sonra? Sonra ne olmuş? Dora'nın kocası ölünce... ...kız kardeşine bu malikane... ...ve muazzam bir servet miras olarak kalmış. Ama... ...ne var ki kız kardeşin... Evet Stephen. Niye duraladın? O... Devam etsin. Şey... ...Florans... Gerçi Dora senin kız kardeşindu ama... ...ahlaken biraz düşük bir insandı. Yani... Genç yaşta dul kalmak zengin olmak onu şaşırtmıştı Anlıyorum Stefan Bahçıvan Charlie'nin bana Dora diye sarkıntılık etmesini Ve benim ona yüz vermemem üzerine nasıl şaşırdığını anımsıyorum Dora bu arada Sir James'la tanışmış Bizim azılı dolandırıcı kız kardeşinin aklını çelerek köşke yerleşmiş Tabii bu arada Doktor da himayesini almayı unutmamış Oldukça ilginç üzücü bir öykü bu Stefan Öyle Dora'ya gelince şu anda sadece tahmin ettiğim bir sebepten dolayı ortadan kaybolmuş Kaybolmuş mu? Ama nasıl? Yoksa... Yoksa ona... Sanırım Dora Layton şu anda ölü Ne? Ölü mü? Ama Stefan emin misin buna? Evet Florence Anımsıyor musun? Gerek köşktekiler gerekse yöre halkı... Trafik kazası geçirdiğin için sana geçmiş olsun diyorlardı Evet yani böyle bir kazayı atlattığım için Kız kardeşin Dora da geçirdi bu trafik kazasını senden önce Yaptığım araştırma sonunda gerçekten de trafik kazası geçirmiş Dora Arabası paramparça olmuş ama kayıtlarda Dora'nın öldüğüne rastlanmıyordu O halde kız kardeşim kazada ölmemiş Yanılıyorsun Dora o kazada öldü ama acele davranan Sir James ve Dr. Venister Seni Cenevre'den buraya kaçırıp onun yerine geçirdiler Dora'ya o kadar benziyorsun ki bu yüzden seni kimse yadırgamadı İyi ama beni niye onun yerine geçirdiler Basit Dora'nın öldüğü tespit edilseydi James'la doktora yolculuk gözükecekti Çünkü köşkte kalamazlardı Bu da onlar için felaket demekti Bunu bildikleri için de Seni kız kardeşinin yerine geçirip Eski yaşantılarına devam edeceklerdi İyi ama Beni Dora olduğuma nasıl inandıracaklardı Doktor Venster usta bir psikiyatristir Florence Unutma seni tanıdığımda çelişkiler içindeydin ...seni kaçırırlarken başına arabanın camına vurmuşsun. Sen bile gerçekten Florence olup olmadığını bilemiyordun. Bir süre hafıza kaybın şüphesiz ondan olmalı. Doğru. Olaylar o kadar çabuk gelişmişti ki... ...herkesin bana madam diye hitap etmesi beni şaşırtmıştı. Ciddi bir noterin bile iştenlikle Dora demesi karşısında... ...neredeyse Dora olduğuma inanacaktım. İşte böyle Florence. Seni kaçırmalarının nedenini anladık. Şimdi geriye Dora'nın cesedini bulmak kaldı. <Gülüyor> Tanrım... Dora'nın cesedi mi? Oh, onu unutmuştum. Zavallı Dora. Hiç tanımadım onu. Varlığından bile haberim yoktu. İyi ama... Doktor ve Sir Gimiz Benim izimi nasıl buldular? Dora'nın kardeşim olduğunu nereden biliyorlardı? Bunu onlara Dora anlatmıştır Florence. Çünkü Dora senin varlığından haberdardı. Bunu da Dora'ya yanlarına... Evlatlık olarak aldığı İngiliz ailesi anlatmış. Zaten... Bu bilgilerin birçoğunu Doran'ın halen bir hastanede yapmakta olan üvey annesinden öğrendim. Anlıyorum. Ama her şeye rağmen gene de kız kardeşimin ölümüne üzüldüm, Steven. Keşke yaşasaydı da bana yalnız olmadığımı kanıtlasaydı. Ne gerçek anne sevgisini, ne de baba şefkatinin tadamadım. Bugüne kadar hep yalnızdım, hep. Kolay değil tabii. Hem biliyor musun, artık yaşantın değişecek Florence. Bu koskoca köşkün muazzam servetin tek sahibi sen olacaksın Tanrım nasıl olur? Dora'nın tek mirasçısı sensin Kız kardeşinin cesedini bulunca bütün malın mülkü ve parası sana intikal edecek Ama onun cesedini nasıl bulacaklar? Birazdan mahalleye polis gelip köşkte arama yapacak Sanırım fazla uğraşmadan cesedi bulurlar Ya köşkün bahçesinde ya da köşkün içinde bir yerdedir Peki ya Sir James'da doktor ne olacak? Onlar ne yapacaklar? Dora trafik kazasında öldüyse sadece dolandırıcılık suçundan tutuklanacaklar. Tabii bu arada senin gibi güzel bir kızı kaçırmak suçu da buna eklenecek. Evet. Sana çok teşekkür ederim Stefan. Gerçekten bana büyük bir iyilik yaptın. Bu benim görevimdi Florence. Artık iyi bir dinlenmeyi hak ettim. Yıllık iznimi de kullanabilirim. Stefan. Evet Florence. Şey Yıllık iznini burada, burada geçirmeye ne dersin? Bilmem ki İzni ne kadar, Stephen? Bir ay Bakarsın bu bir ay içinde birbirimizi daha iyi tanıyabiliriz Ne dersin? Kim bilir, belki de Bakalım günler ne gösterecek bize?